Güzel bir pazartesi, iyi bir hafta dileğiyle Bilgi Çağının Hukuku programına başlıyoruz. Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bugün konuğumuz Sayın Mustafa Akgül, doçent doktor. Türkiye'de internetin babası diye tanınır. Dedisi. Estağfurullah, daha dedeli çok var. Bilgi Çağının Hukuku da onu Bilgi Çağının Hukukuna yön verenlerden biri diye Konumlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sıcak sıcağına tamamlanan bir etkinlik konuşacağız bugün e, Sayın Akgül le. yıllardır yapa geldiği Türkiye'de internet konferanslarının 15. .'si, evet. değil mi? 15 sini geçtiğimiz hafta sonu e, idrak etti memleket. <gülüyor> Bitirdik. Evet. Bu seneki e, Konferansın konuları e, mobil yaşam, sosyal ağlar, yeni medya, fikri haklar, internet ve demokrasi ve malum konu internet yasaklarıydı. E, açık radyo dinleyenleriyle bu toplantıyı nasıl paylaşmak isterseniz buyurun paylaşalım. E, teşekkür ederim. E, işte, i̇nternet konferansları aslında e, Türkiye'de interneti bir resmini çekmeye, işte internet ilgili insanları bir araya getirip biz ne yapıyoruz nereye gidiyoruz sorunlar nelerdir düşünmeye işte tartışmaya birazcık sohbet etmeye yönelik bir etkinlik işte internetin karanlık günlerinde başladı bu şimdi karanlık günler derken yaygın şey olmadı yok yok yani şeyin yurt içi saat 64 k olduğu... Aha. yurt dışı saatlerin 9 10'da 6 ya da 19'da 2 olduğu, İnternet Türk Telekom internet üniversitelerin bir projesi olarak gördüğü bir kimsenin sahibi olmadı. Bir DFT projesi olarak başlayan işte 3-5 üniversitenin ya da 10 üniversite bile yoktu o zaman. Bağlı olduğu kullanıcı sayısının parmakla olduğu <gülüyor> binler ölsün ölçüde bir dönemi kastediyorum. Evet. Televizyona televizyon izleyebilmek için eskiden insanlar birbirlerine misafir giderlerdi. Televizyon herkeste yokken İnternet de sanki öyle başlamıştı bir çok, anlamda değil Çok yavaştı. Değil yani. Kolay bağlanamıyordu. İlk, ilk, i̇lk internet konferansı yaptığımızda e, Bilkent'te yaptık. Bilkent'in konser salonu daha yeni açılmamıştı aslında. İlk e, büyük etkinliği o oldu. 8 kişilik salon doluydu. Herkes orada interneti göreceğini sanıyordu. Altyazıca interneti tartışmak istiyorduk. İnternet <gülüyor> politikalarına yön vermeye çalışıyorduk. Toplumu e, özellikle üniversiteleri örgütlemeye çalışıyorduk. Şimdi e, bu sene e, ağırlık yani sosyal medyanın yansımaları e, damgasını vuruyor ve tabii internet yasakları, fikri haklar, interneti tehdit eden unsurlar. işte e, e, şey sayayım ben yani hangi konularda bir panel yaptık o aslında lütfen, e, lütfen. ana şeyleri söylüyor. Yani, genellikle forum olanlarda ya da yeni gelişen şeyler de yapıyoruz. Serbestleşme paneli yaptık. Hı hı. ...ilk panelimiz oydu bu... Telekomünikasyonun son, serbestleşmesi. ...ve internette serbestleşme. Orada Türkiye aslında sınıfta kalmış durumda. Hı hı. Yani böyle bir şey yapıldığı zaman... E, ...alternatif operatörlerin... ...yani e, eski tekelin ağırlığının... ...yüzde 40'lara falan düşmüş olması gerek. Avrupa'da... ...o durumda. Türkiye'de hala %90 küsürler Yani ciddi bir rekabet yok. E, sektöre de yeni giren çok az... Hı hı. Yani bu ve kanallıyorlar e artık e, seslerini duyuramıyorlar. işte filte ile son verelim gibi bir kampanya var e, şimdi bir video yarışması yapıyorlar e, de orada sorun devam ediyor ikinci e, panelimiz internet ve demokrasiydi hı hı. E, başından beri e, demokrasiyi e, tartışmaya çalışırım interneti kullanarak nasıl saydan bir toplum yaparız Nasıl daha katılımcı oluruz? Bu soruları politikörlere soruyorum. Genellikle tam cevap alamıyorum. Yani başka şeyleri söylüyorlar. Ama yılmıyorsunuz? E, yıl, yılmıyorum. Yani ilk konferansa da böyle bir konu vardı. Hala onun devam ediyor. Üçüncü panelimiz yasaklar. Sansör, İnternet yasakları. <gülüyor> Sanseriydi. Tabii tak, e, birazcık konuştuk, e, iki ciddi tehlike var tabii. Yani mevcut problemlere yönelik. YouTube'un e, hülle ile ve gece konu çözümüne e, ne rağmen birinci, 8, 8 bin civarında web kapalı. Ama öbür tarafta e, şey Fikri Haklar Yasası'nı, Fransız Fikri Haklar Yasası'nı adöp getirmeye şey var, Turizm Bakanlığı'nın öyle bir... ...girçin var. Şu Sarkozi yasası Sarkozi, diye anılan e, e, Öbür taraftan da Arınç'ın şeyinde ...Basın Yeni Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı... ...bir internet medyası yasası var. Tam ne getireceğini bilmiyoruz. Yasası hala açık, taslak açık değiliniz. Hmm. Ama işte birileri... Sar, ...sarı basın kartı peşinde... ...birileri interneti düzenleme peşinde... ...ve buradan ciddi tehlikeler var. Yani fikri haklar var ciddi tehlike... ...bütün internet için... E, bir küçük kıvılcım var orada. Ee, İngiltere Başbakanlığı'nın fikri haklar düzeninin değişmesi yönünde bir lafı var. Öyle bir girişim var ama daha somutlaşmadı. Ama dünyada e, çok ciddi bir tehdit söz konusu. Müzik endüstrisi özellikle müzik ve film endüstrisi. E, bu o, değiş, paradigma değişikliğini e, ne hatlar ediyor. E, eski usul gelir peşinde koşuyor. Türkiye'de mi yapıştı? Işte binlerce şeyi kapattı. O, o ciddi bir tehlike. Şimdi e, ikinci gün bir uzaktan eğitim paneli yaptık. E, i̇şte 40'tan fazla üniversiteden insanlar geldi. Ne yapalım tartışılıyor. E, onun dışında sosyal medyanın çeşitli şeyler var. Bir nefret söylemi konusunda hı hı, iki abi. oturum yapıldı. E, akademisyenler çalışıyorlar, onu Türkiye'nin gündemine getiriyorlar. E-kitap e konusunda bir panel yapıldı. Alan adı sistemi tartışıldı. Alan adında şimdi çok ciddi, Türkiye'nin pek fark etmediği ciddi bir değişim söz konusu. Şimdiye kadar ODTÜ'nün yönetimindeydi. Ee, ODTÜ e, korumacı bir şeyle alan adını isteyen hak edeni vermeye çalışıyordu. Hı hı. Ama Orada, TR uzantılı atlardan başlıyor. Tabii tabii onlardan bahsediyor tabii. Hı. Nokta TR'lerden başlıyoruz. Şimdi yeni bir yönetmelik çıktı. Bir 6 e, ay sonra falan yürürlüğe, bir dönem sonra yürürlüğe girecek. Hı hı. Birinci kuralları değiştiriyor. İstediği istediğini alır ve ticaretini yapar diyor bir Önemli bir değişiklik var. Bu toplumda tartışılmadığın toplumda haber yok henüz. E, halbuki önceden e, e, hani... hak ettiğini yani o alan adıyla bir şeyin olması lazım. Yani bir başka biri Avni e, Tansukom alıp satamaz. Evet. D. Şimdi şimdi, şimdi o işi diyor olacak. Bir tüzel kişilik ya da bir şirket ki, bir kuruludur şey her, her, her, herkes her şeyi Hı -hı. ilk gelen alır e, Amerika'daki kural. İkinci nokta TR altında. Yani avnetansızlık TR'yi alabileceksiniz. Hı hı. Bunun artısı var eksisi var. yani e, Yeteri kadar tartışılması gerekiyor. Böyle karışık model bir Fransa'da var. Bir yerde daha var. Onun dışında ya olduğu gibi düz yapıyorlar ya da olduğu gibi işte comtr vesaire gibi yapıyorlar. Ama birkaç ülkede böyle karışık bir şey var. E, uyuşmazlık çözüm mekanizması konusunda böyle servis sağlayıcı e, uyuşmazlık servis sağlayıcı falan gibi tofu başkalarına atan bir e, muğlak bir yapı da geliyor ve işin içinde hiçbir yönetim yapısı yok. Bütün yetki Uluslararası bakanlığı ve BTK'da e, hiçbir şey yurttaş girdisi doğrudan yok. Öyle bir şey var. Şimdi dininizin dışında e, e, Cumartesi günü e, hani kriptoloji paneli vardı. Yapıldı Aa, evet. tabii. Kriptoloji bu Black biriden dolayı bir kriptoloji konusunda yönetmelik çıktı. Onu biraz açar mısınız Sayın Akciuk? Şimdi bu şifre, kriptoloji şifreleme demek aslında. Siz bir yerden bir yere gizli bir şey göndereceksiniz şifrelemeniz gerekiyor. Çünkü yolda dinlenebilir. Bunu engellemeniz mümkün Çok kendi hattınız olmadığı sürece dinlemeniz mümkün değil. Onda bile o tehlikeler var. Yani elektromanyetik dinlemek mümkün olabilir. Burada çok basit söylersek diyor ki evini kitleyebilirsin kardeşim diyor BTK. Aman hatırlın bir kopyasını bana vereceksin diyor. Bir, bir şeydi onlara vereceğiz ki açsınlar. Blackberry telefonlarda bu dinleme mümkün olamıyor galiba. O, olamıyor işte o, onun için bunu, bunu, bunu çıkardılar ama diyor ki yani tarafından. bireyler, şirketler uluslararası şirketler vesaire yani e, ne yaparsan yap yazılım geliştirirsen falan da bunun e, anahtarını bana vereceksin diyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. E, uluslararası şirketlerin tepkisi ne olacak diyorum şimdiye kadar e, pek gürültü etmediler. Peki yani. dünyada Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu örneğin, e, bu gibi deşifre edilemeyen teknolojilere karşı nasıl günümüzde? Şimdi birinci bütün devletler e, şu anda BTK'nın yapmaya çalıştığını istedi. Hmm. BTK a, yalnız a, değil diyorsunuz e, yani. Ama onlar yapamayacaklarını fark ettiler, vazgeçtiler. Aradaki fark. E, yer yer Fransa'da falan böyle şifreleme yapmak yasak, suç. Ama işte PGP gibi ve başka şeyler var. Onların mesela ihracını bile Amerika kısıtlama getiriyor bu şifreleme teknolojilerinin. Kara, kara müzahı tabii. Yani başka dünyanın başka yerlerinde gelişmiş durumda pratik olarak çalışmayan şeyler. Yani bizim yasaklardaki bu deve kuşu tavrımız başkalarında da gene bir yol işte gidiyor. Tabii internet o kadar hızlı değişiyor, o kadar farklı bir şey ki için içinde olmayınca kavrayamıyorlar. Ondan sonra dinozorlar yani yorum getirmekte zorlanıyorum. Karma karışık işler yapıyorlar. Yani kendilerini ceziri diyorlar ama daha daha önemsi tabii vatandaşlar işkence çektiriyorlar tabii ki. Bir müzik için ara verelim. Tamam. Dilerseniz sayın Akül, siz de biraz dinlenin <gülüyor> e, Dolu dolu malzeme ile geldiniz. E, onların hangilerini paylaşacağımızı konuşuruz arada şimdi. E, The Beach Boys söylüyor. Barbara Ann.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 in a rolling rockin' in Bop, bop, bop, bop. 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız sayın dinleyenler. The Beach Boys'dan dinledik Barbara Ann. Bugünkü konuğumuz sayın Mustafa Akgül, internetin, Türkiye'deki internetin babası lakabıyla tanınan ve onun son 15 yıldır düzenliye geldiği internet konferanslarından sonuncusu hakkında konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan konferans bu. Ee, bu konferansın bir web adresi var merak eden dinleyenlerimize tabii, tabii. verelim inet tire ortadan T nokta itu nokta edu.tr ee, bu itu edu ittirde it yapıldığı iki, iki, iki için var. değil mi as, as, as, as, asıl adres inet -tr. ok Tr Heh, yani, bu, bu, bu, bu seneki konferansa ilişkin e, yerel bilgiler ağırlık olarak itu diki webde ama bütün bildiriler eski konferanslara ayrı şeyler her şeyler Esas, inet org evet ana ana web bu tamam ee, peki o zaman devam edelim 15 şimdi so, sosyal medya ile ilgili olanları söylersek ee, bir yeni medya bağlantılı olarak onunla ilgili ne tip iş, o iş olanakları çıkartıyor, neleri değiştiriyor konusunda bir panel var. İşin ekonomik yanı. İşin ekonomik yanı, işte yeni programlar başlıyor. Yani üniversitelerimize yeni medya programları var, bölümle bölümleri var. Reklama etkisini sektörden uzmanlar tartıştı. Yani Türkiye'de interneti kul İnternet reklamcılığının önde gelen insanları sosyal medyayla ilişkisini anlattılar. Oradan ne sonuç çıktı Sayın Akgül? Yani bir olumlu trend Tabii, var, var mı? Var, var, var. Bütün, bütün dünyada var. Yani Hı -hı. reklam büyük ölçüde internete kayıyor. Hı -hı. Çünkü kişiye özgü bir şey yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Ötekinde televizyonda, gazetinde yapınca Bunu kim okuyor bilmiyorsunuz. Kitlesel oluyor. Ondan. Halbuki ötekinde okuyanlara ait bilgilerin oluyor. O adamlar başka neler yapıyor, o bilginin o bilgi olabiliyor. Günün hangi saatinde izlenmiş vesaire. Yani e, ondan... E, o adamların başka bir şeyleri yapması bilgisiyle birlikte çok yararlı şeyler çıkabiliyor tabii. Hı hı. Sosyal medya, bütün şirketler artık sosyal medyada olma konumda özellikle halkla ilişkileri olan. Yani kişi tüketiciye hitap edenler. Bir başka bu anlamda panel online itibar yönetimi. Aa, evet o da çok gündemde. Geçen hafta bizim konumuz oydu bu programda. Yani o, o, onu gene işin uzmanları tanıştılar bir başka şey IPTV denen şey yani internet üzerinden televizyon yani. Şimdi Türkiye'de henüz gelmedi ama mesela Batı'da şu var. Kimse televizyon izlemiyor. Yani internette şey olan insanlar Hı -hı. ama o televizyon programlarını indiriyor. Hı -hı. Can istediği zaman seyrediyor ve reklamlarını arınmış olarak seyrediyor. Hı -hı. Bir nevi podcast yapıyorlar. Yani. Yani onu, Görsel step, podcast. Step, yani yani Hı -hı. E, internet teknolojileri kullanılarak televizyon izliyorlar. Tabii daha e, Gelişiyor, daha hızlı oluyor yani. O, o çok yaygın. Yani bunun bu işten para kazanan firmalar falan var. E, Türkiye henüz gelemedi. İşte bununla ilgili e, neler yapılması gerekir e, tartışılıyor. Hı hı. E, onun dışında bir sosyal medya ile ilgili bir bildiriler var. Bir sürü eğitim semineri yapıldı. Yani e, caz programları nasıl yap... E, yani caz programları nasıl korunurum? ...Casus programları... ...ondan sonra işte Linux Pardus'a nasıl geçerim gibi şeyler... Ee, ...işte Android üzerinde nasıl eğitim e, programımı yaparım... ...o ne demek... ...bu Android şey... E, ...Google'un cep telefonu... ...açık kaynaklı cep telefonu <gülüyor> yazılımı... ...enteresan... <gülüyor> ...yani e, açık kaynak hareketinin... E, ...ondan sonra LKD'nin bir e, şeyi vardı... LKD kendi ilacını nasıl kullanıyor onu anlattılar. Şimdi açık radyo dinleyenlerinden LKD ne olduğunu Lins anlayan Kul... vardır adamlar. Anlamayan yani. vardır. Linux kullanıcıları derneği, Neyi bu Lokos açık Kullanım? kaynak yazılım, özgür yazılımları hani. e, Türkiye'de savunan e, bir dernek. Bu sizin de sana geldiğiniz. Tabii ben onun kurucu başkanlığını yaptım Konulardan 8 yıl. E, kendi ilacını yani özgür yazılımları kendisi nasıl kullanıyor bunu anlatılıyor. Nasıl bir... kullanıyor bu? Bütün her şeyi özgür yazılımla kullanıyor tabii. Ki. Yani wiki'ler var, trekler var, SVN dediğimiz şeyler var. Bunlar e, bilenleri yönelik teknik teknik laflar şey açmayayım ama yap, yapılan her şey özgür yazılımlarda. E, üyeler işin içine giriyorlar. Üyelerle haberleşmeler e, o şekilde. E, tabii ki e, bir e, Linux Kullanıcılar Derneği ve aslında Özgür Yazılım Derneği o Linux adı daha önde olduğu için o kullanıldı. Her şeyi özgür yazılımlarda yapmak zorunda zaten. Yani kendi ilacını <gülüyor> kullanmak zorunda zaten. Bir zamanlar Belgenet vardı hı, hı, O biliyorum. da o sistemle Oluşturulan bir veri tabanıydı Değil mi yanlış hatırlamıyorsun Belgenet ya önemli hala belgenet hala toplayan yayın, bir şeydi Hala yani, yayında mı Belgenet e, yayında Sizin olmuşsunuz. öncülük ettiğiniz hatırlıyorum Ben, ben destek, o destek oldum destek. Bir, bir emekli bir gazeteci Yapıyordu o işi Ama çok işe yarıyor tabii, hani şeyler tabii, bulunuyordu tabii. Yani inter hı. internet Bunlara olanak veriyor tabi yani Birazcık merak olan bir şey Kendi evinde ADSL'sini alıp ona bir sabit IP aldığı zaman e, normal PC'sinden yayın yapabilir. Tabii, tabii. Peki bu 15. konferansta şu malum e, Wikileaks konusuna değinildi mi? E, ben açıkçası konuşamda e, değindim biraz. Ne dediniz? E, ben benim e, genel mesela internetten korkmayın diyorum. Yani Wikileaks kanımca e, insanların daha açık bir toplum daha saydam bir devlet ve şirketleri hesap sorulabilir istemek, yönetime katılma istediğini bir yansıması. O yerine atılmış bir şey. Noam Chansky'nin dün başlığını gördüm, okuyamadım. Bir röportajı var, onu savudam ki tabii daha önceden de Vietnam bilgilerin yayınlanmasında e, Chos, Choskin desteği vardı. Hmm. Yani bu tip şeyler e, vatandaşı daha fazla bilgilendiren şeyler olduğu için doğru şeyler. Ha, e, yayınlayanlar da bir takım yani kişilerin hayatını tehlikeye atacak bir şeyler yapmadılar. Orada biraz dikkatli olmak gerekebilir. Ufak hassas konular var ama özünde doğru bir harekettir. Ve benim tahminim o bilgiler e, içeriden çıkartıldı. Yani Spekülasyon yapıyoruz şu anda. Herkes spekülasyon yapıp ne olduğunu bilmiyoruz ama yani kırmaktan çok içeriden birileri... Birisi yani, bulundu zaten bir asker. Bir asker e, yani Yani politikalar rahatsız olan daha barışsever birileri bu bilgileri yayınladılar. E, bu konu, bu Wikileaks konusu aslında e, türlü çeşitli açılardan inceleniyor, değerlendiriliyor ama bizim alanımız açısından bakıldığında bilgi çağının hukuku... Bilgi edinme hakkıyla da çok üst üste gelen tabii, bir yanı tabii, var değil mi? Tabii. Devlet sırrı kavramıyla vatandaşın erişebileceği bilgi, tırnak içinde hmm. bilgi, bilgi, belge. Onun arasındaki mesafenin daraldığını yani, gösteren bir yani şey bu. Bu vatandaşın talebini yansıtıyor değil aslında. Yani vatandaş hmm. diyor ki ben ben her şeyi bilmek istiyorum. Benden gizli bir şey olmasın. Onu da... Onu demeye çalışacağız aslında. Wikileaks o bence onun yansıması, onun bir e, türevi. Teknolojik anlamda da birdenbire herkesin e, konuşma başladığı bir şey oldu bu. Yok işte e, şeyleri yer altındaymış, mağaraymış vesaireymiş türlü çeşitli. Şimdi Wikileaks dolayısını... şey oldu. E, Amerikan hükümeti baskı yaptı. E, Wikileaks'in e, ilk sunucuları e, Amazon üzerindeydi. Amerika hükümeti baskı yaptı, Amazon şeyi kesti. Zaten saldırı da oradayken oldu. Çok çok ciddi saldırı oldu biriki Linux sunucularına. Amazon kesti on üzerine İsveç'te ve Fransa'daki sunucular, sunucular. Fa faaliyette. Orada olmuş. başka yer olabilir. Yani dünyada birazcık barış sever, birazcık ifade özgürlüğüne saygı olan bir, diğer, bir ülke varsa orada olur tabi. Türkiye'de aslında koybasını tutmak lazım. İnsanlar <gülüyor> o risk alırmıyor. Neyi bilmiyorum. tutmak ama, lazım? Pardon. Ama Wikileaks.tr.com diye bir yer başlamış, Türkiye ile ye ilgili şeyleri yayınlıyorlar. Öyle mi? Ama bu esas Wikileaks'le doğrudan bağlantılı... Yani oradan Türkiye'yle ilgili şeyler almışlar. Yani. Bunu yapmanıza ha, engel bir şey tabii. yok. Yani yani bundan memnun olur. Tabii. Ee, şeyini çoğaltmış oluyor... Tabii ulaşım alanını çoğuşu Bu evet. her vatandaşın yapab yapabileceği bir şey tabii. Riski var tabii. Yani evet. devletin sen benim gizli bilgilerimi yayınlıyorsun diye kulağından yakalama riski var Türkiye'de. Ee, ama e, değer bir çaba diye düşünüyorum ben. Peki Sayın Akgül e, son 2-3 dakikamız kaldı programın tamamlanmasına. O zaman tamamlanmasına... E devlet ile şey daha bahsedelim. Evet, yani. evet lütfen. Şimdi e, Türkiye'de şöyle bir uygulama var. E, devlet e, bir e-devlet kapısı yaptı. İnsanlar bunu kullansınlar diye bütün e-devlet hizmetlerini onun içine koydu. E-devlet kapısının web adresini e, bilmeyenler Türkiye, olabilir. Türkiye.gov.tr Uğlan tabii değil mi? Türkiye. E, Üyle yasanızda çalışır. Çalışır diyorsunuz. Yani web adreslerinde Türkçe yazabilirsiniz. Şayet ilgili kurum işini yaptıysa. Yani e, teknik olan is isade veriyor ama merkez yapmıyor. Türkiye'de üye de yasan çalışır. E, Türkiye GTR kapısına gittiğimiz de, vakit ne oluyor? Ya? ya bir e, e, e, sayısı imzanız olması gerekir, ya mobil imzanız gerekir, ya da bir PTT'ye gidip bir şifre almış olmanız gerekir. Bunlar yoksa giremezsiniz. Devlette yani değil Bildiğimiz da, postaneler. Normal postan, devletin postanesi. Oraya giderseniz orada alabilirsiniz. Ama alda almada zorunlar olduğunu ben kulak biraz yani bana rapor edildi. Ayrıca MTV, MSNBC'de de haber olarak çıktı. Ne ben, gibi zorluklar oluyormuş mesela? Valla, sistemde cinleri... sorun varmış. Birkaç tane aldıktan sonra ikişer şifre aldıktan sonra sistem kitleniyormuş. Nasıl anlayamadım? Yani sistemde kilitlenme oluyor. Yani e, teknik sebebini bilmiyorum, açıklama yapmıyorlar. Nasıl Şifrenizi tasarım... kullanmaya başlıyorsunuz. Yok şifreniz, hayır şifre alır şifre davatan sistemde sorun var en başta. Ha şifre işe yaramıyor yani. Şifreyi alamıyorsunuz. Hiç alamıyorsunuz. Yani ben PTT'ye gidip şifre almaya kalkanlar, kalkanlar alamıyorlar bence onlarda. Öyle bir şey var. Bir de işte gümrükte gümrüklerde gene bir e, sorun yaşandı. Ne, detayını bilmiyoruz ama bir gün e, özellikle arabayla gelenlerin gümrük işlemleri yapılamadı. Kuyrukta kaldılar. Bu, e, bu sistemleri yeterli ciddiyetle e, tasarlamaktan e, yedek almamaktan vesaire. Yani de, de, şeyini bilmiyoruz. Bunun bir, birilerinin uzman birilerinin bağımsız uzman birilerinin bunu değerlendirip rapor çıkması. O da bizde ne olduğunu anlamaması. Ama devlet bu konularda çok şey, paranoyak derecede ketum davranıyor. Halbuki bu tip e, mimari yapıyı Network yapısını e, tartışılması gerekir. Yani bunun Türkiye'deki uzmanlarda, üniversitelerde falan tartışılması lazım ki emin olmamız lazım. E, biz bunları mesela konferansları çekmeye hiç başarılı olamıyoruz. Açık davet yapıyoruz, kolundan tutup çekmek şeydi. Mesela bu Fatih projesi için Milletim Bakanlığı'yla e, Fakslar çektiğimde çektiğim defalarca telefon ettim, hahu hahu diyorlar, arıyorlar falan. <gülüyor> Ama e, buraya bir konuşmacı gönderemediler yani. Çekiniyorlar. Yani ana şeyi bir bürokratik şey zaten yavaş karar alıyorlar. Bir de buraya gelince hırpalanır diye çekiliyor, çekiniyorlar. Ama siz gene yılmayacaksınız. 15 yıl dile kolay bir projeyi Türkiye'de 15 yıl sponsorlarla birlikte de olsa tek başına sürüklemek. Sponsorlar da iyice azaldı. Yani burada büyük firmalar falan böyle internet için 3-5 kuruş harcamıyorlar. Yani daha önce olan firmalar da Pratik olarak bu sene işte iti e, arı teknokent sponsor oldu. Birazcık iskodan destek aldık. Onun dışında ciddi bir destek yok yani. Bir biri kahve verdi, biri çay verdi o kadar. Bir biri canlı yayın yaptı ama onun dışında şey yok. E, maalesef programın sonuna geldik sayın Akgül. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu teşekkür yorgunluğunuzun üstüne yani. geldiniz açık radyo dinleyenleriyle 15. Yani, konferansı paylaştınız. İnternet haftalarını kullandığımız sloganla bu nüfusunu açıklar internet yaşamdır diyoruz. İnternet yaşamdır diyoruz. O mücadeleye değer. Çok çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere efendim.